Bugün Dr. Aladin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından e, çok özel bir hikaye gül tohumlarına dalıyoruz. Evet, gerçekten dokunaklı bir anlatı. Görevimiz de belli. Bu hikayeden senin için, yani dinleyicimiz için en vurucu bilgeliği ve hani, hayata geçirilebilecek içgörüleri damıtmak. Güzel bir misyon. Şöyle bir düşünelim, Kenan var, tam bir iş insanı, hayatı rakamlar mantık, kar zarar. Evet pragmatist biri yani. Aynen. Her gün otobüste işe gidiyor ve e, yaşlı bir nine görüyor sürekli pencereden bir şeyler serpiyor yola. Kenan için bu başta şey anlamsız geliyor tabii hatta belki biraz sinir bozucu bile. Olabilir evet yani ne yapıyor bu kadın diye düşünüyor. Bu durum Doktor Ali'nin kitapta bahsettiği o akıl ve kalp arasındaki çatışmayı çok iyi gösteriyor aslında değil mi? Kesinlikle akıl diyor ki bu yaptığının bir sonucu olmaz boş iş. Mantık hemen devreye giriyor. İşte Kenan da merakına yeniliyor bir gün. Soruyor nineye, teyze diyor Allah aşkına ne saçıyorsun oradan? Ve cevap? Cevap daha da şaşırtıcı. Çöp değil evlat, gül tohumu. Gül tohumu mu, asfalta mı? İşte Kenan'ın tepkisi de bu. İyi ama teyze diyor, burası taş, asfalt. Yani bu çorak yerde gül mü biter? Mantığı isyan ediyor resmen. Tam da burada ninenin o sakin bilgeliği ortaya çıkıyor. Hani o meşru sözü. Evet evet. Nine diyor ki e, her tohumun nasibi başkadır evlat. Kimi ezilir gider, kimi kaybolur. Ama içlerinden bir tanesi bile. Hmm. Belki unutulmuş küçücük bir çatlağı kendine yurt bilir. Gökten bir damla su düşer, inatla filizlenir. Bize düşen diyor o bir tanenin hatırına. Umudu toprağa saçmaktır. Çok güzel söylemiş ama Kenan... Kenan dinliyor ama şey pek de ikna olmuyor. Hani tatlı bir hayal bu diye düşünüyor içinden. Biraz naif buluyordur mu? Çünkü aklı hala o çorak toprak gerçeğine takılı kalmış. imkansızlığa odaklanıyor. Aynen. Oysa... Ninenin kalbi Doktor Ali'nin de vurguladığı gibi o tek bir tohumun bile bulabileceği o gizli potansiyeli, o çatlağı görüyor. Kalp aklın göremediğini sezebiliyor bazen. Sonra zaman geçiyor aylar sonra. Kenan yine aynı yoldan geçiyor. Ve? Bir de ne görsün o gri sıkıcı yolun kenarı rengarenk güllerle dolmuş. Yol boyunca açmışlar. İnanılmaz Kenan'ın tepkisi ne oluyor? Çok şaşırıyor, heyecanlanıyor. Hemen şoföre soruyor. Nine nerede diye. Cevap ne peki? İşte orada bir duraksıyor Kenan. Şoför diyor ki... Nine haftalar önce vefat etti. Ektiği gülleri hiç göremedi. Ah işte o an değil mi? O kavrayış ana. anı. Ano olarak o an. Kenan dank ediyor. Ninenin eyleminin değeri... Gülleri görüp görmemesi değilmiş. Doktor Ali bunlara kırılma anları... Kavrayış anları diyor ya... Kişinin bakış açısını değiştiren anlar. Evet. O an anlıyor ki... Asıl mesele o karşılıksız verme eylemiymiş, o sessiz adammışlık. Ve fark ediyor ki o güller sadece ona değil, yoldan geçen herkese bir güzellik sunuyor. Aynen, bir neşe, bir umut veriyor. Peki, bu hikaye, bu kavrayış bize daha derin ne anlatıyor? O güzel bir söz vardı kaynakta. Evet şu, en büyük hasat, eylemin kendisinde duyulan huzurdur. Meyveler yalnızca bu huzurun toprağa düşen gölgesidir. Hmm, çok güçlü. Nine için önemli olan o tohumları saçarken hissettiği içsel tatmindi. Sonucu görüp görmemek ikincil. Doktor Ali buna dışsal ödüllerden bağımsız içsel motivasyon diyor. Yani eylemin kendisi bir ödül aslında. Aynen öyle. Sonucu kontrol edemezsin ama niyetini, eylemini kontrol edebilirsin. Bu büyük bir güç. Peki ya Kenan'ın o ilk baştaki mantığı, o çorak-toprak argümanı? O da bize bir şey söylüyor. Aşırı mantıkçılık, sürekli somut sonuç beklentisi bizi o gizli çatlakları, potansiyelleri görmekten alıkoyabiliyor. Körleştiriyor yani. Evet. Doktor Ali diyor ki bazen en büyük güzellikler mantığın anlamsız dediği yerlerde saklıdır. Hani o... Bir iyilik, suya atılan taş gibidir, halkası kime dokunur bilemezsin ilkesi var ya. Evet. İşte, Nine o taşı attı. Dalgalar nereye varacak diye düşünmedi bile. Harika bir benzetme. Peki tüm bunları dinleyicimiz kendi hayatına nasıl uyarlayabilir? Yani sen kendi gül tohumunu nasıl ekebilirsin? Bu tohum illa devasa bir şey olmak zorunda değil değil mi? Belki bildiğin bir şeyi karşılık beklemeden paylaşmak. Ya da bir yeteneğini küçük bir iyilik için kullanmak. Kesinlikle. Ya da sadece içten bir tebessüm sunmak. Önemli olan Doktor Ali'nin dediği gibi eylemin kendisinden keyif almak. Sonucu çok da dert etmemek. Belki de şey... Bilinçli olarak çorak görünen yerlere yönelmek. Okulda işte çevrende umutsuz görünen bir duruma küçük bir güzellik katmaya çalışmak. Çok doğru. Sürece odaklanmak. Her gün atılan o minik adımların kıymetini bilmek. Hatta Doktor Elin'in bir önerisi var belki. Haftada bir kez kimsenin bilmeyeceği Evet, o görünmez iyilik fikri. Sana doğrudan bir faydası yokmuş gibi görünen ama aslında karakteri şekillendiren Tam da kimse bakmıyorken yapılan o küçük şeyler. Aynen öyle. İşte karakter orada inşa ediliyor. Sonuçta Kenan da anladı ya, gerçek zenginlik unvanlarda, rakamlarda değilmiş. Kalpten gelen cömertlikte bıraktığın maneli izlerdeymiş. Ve tabii umudun gücünü unutmamak lazım. Evet, hikaye bunu çok güzel hatırlatıyor. Doktor Ali'nin o son sözüyle bitirelim mi? En gür bahçeler en çetin topraklara inatla ekilen umutlarla yeşerir. Vay be, çok etkileyici. En zor koşulda bile ekilen bir tohum. Beklenmedik güzellikler yaratabilir. O zaman bu derin dalışın sonunda sana bir düşünce tohumu bırakalım. Bugün sonucunu görüp görmeyeceğini hiç düşünmeden hangi çorak toprağa, hangi küçük umut tohumuna atacaksın?